namaz kılanın için mikro oluyor. en ya husa cebhetehu anlına ayırması limeyyesud alihih kendisi üzerine secde yerden anlına ayırması, namaz kılanın için mikro oluyor. dienne zâlike min şiarir râfidetî çünkü bu rafizlerin şiarındandır. Fefihi, fefi, dâlike bunda fefî dâlikel fiâlî bu filde teşebbuhun bilhim onlara benzeme vardır. Evet. Şimdi Normalde biliyorsunuz e, peygamber aleyhissalatu vesselam İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste uzun bir hadisin içinde diyor ki men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum Kim bir kavme benzerse o da onlardandır men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum Bu hadis-i şerifin iki tane yönü var. Bir olumlu yönü var, bir de olumsuz yönü var. Olumlu yönü insanın peygamberlere, salihlere, sıddıklara benzemesidir. Bu şeriat tarafından nedir? Medhedilmiş olan bir fiildir. İnsanın salih olan insanlara benzemesi. Bir de bir ikincisi, bu da nedir? Bu da olumsuz olan yönü vardır. Aynı zamanda insanın kafirlere, bidat ehline veyahut da fasıklara benzemesidir. Bu şeriat tarafından nehyedilmiştir? Bunların hem hususi delilleri vardır, hem de umumi delili vardır. Umumi delili nedir? Kafirlere, bidat ehline ve fasıklara benzemenin yasak oluşuna dair bu hadis-i şeriftir. مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَّ مِنْهُمْ Bir de ayrıyeten özel alanlarda özel olarak onlara benzemenin yasak olduğunu gösteren bazı hadisler vardır. Mesela ne gibi? vesselam'ın bir sahabenin üzerinde bir elbise gördüğü zaman elbiseye işaret edip bunu giyme çünkü bu kafirlerin elbisesidir demesi gibi. Onun için biz diyoruz ki bu hadisten yola çıkaraktan, ehl sünnet olaraktan bir Müslüman Kafirlere, bidat ehline ve fasıklara, onlara has olan özelliklerde şeriat eğer onu emretmemişse, onlara benzemesi nedir? Onlara benzemesi yasaktır. Tekrar söylüyorum, kafirlere, bidat ehline ve fasıklara, onlara has olan şeylerde şeriat emretmediği müddetçe o fiili onlara benzemesi haramdır. Ne demek bu? Mesela diyelim ki rafiziler, örneğin sarık takıyorlar. Biz sarık takmayacağız. Hayır, bu böyle değil. Çünkü sarığı rafizler de takıyor, Ehl-i Sünnet de takıyor. Öyle değil mi? Herkes sarık takıyor. Yani sarık onlara has olan bir özellik değildir. Benzeşmenin yasak olabilmesi için şart nedir? Onlara has olması lazım. 2- Şeriat onu emretmemiş olması lazım. Mesela rafiziler, örneğin ne yapıyorlar? Tahiyyetü'l mescid namazı kılıyorlar. Mescide girdiklerinde iki rekat namaz kılıyorlar. Biz bu namazı kılmayalım. Niye? Çünkü rafiziler kılıyorlar. Hayır, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sizden biri mescide girdiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın. Bunu bize şeriat emrediyor velev onlar yapmış olsa bile. Anlaşıldı mı? Demek ki iki tane şart var. Onlara kas olacak ve şeriat bunu emretmeyecek. Böyle olduğu zaman bunlara benzeşmek nedir? Bunlara benzeşmek yasaktır. Eğer onlara benzenilen nokta küfürse sahibini kâfir yapar. Eğer onlara benzeşme noktası haram veya da bidat ise sahibini ne yapar? Fasıh veya da mübtedih konumuna getirir. Yani her benzeşme insanı yapmaz? insanı küfre götürmez. O benzeşmenin ne olması lazım? İçinde küfür olması lazım. Mesela örneğin, diyelim ki Hristiyanların bir kendilerine ait olan bir elbise tarzları var. İki taktıkları bir hac var. Haccı takan adam küfre gider. Niye? Çünkü haccın içerisinde küfür bir mana var. Hac neyi ifade ediyor? Hz. İsa'nın uluhiyetini veyahut da baba, oğul, Rab vesaire onların habis olan itikadını simgeliyor. Öyle değil mi? Küfür olan itikadlarının simgesi olarak hacı kul kullanıyorlar. Hz. İsa'nın asılış şeklini sözde taklit etmişler. Ona göre bir hac, yani çarmha gerilmesi onların iddialarında olan itikat şeklinde olduğu gibi. E şimdi bunu takmak insanı küfre götürür. Niye? Çünkü bu benzeşme, beraberinde ne var? Küfür noktasında benzeşme var. Ama diyelim Hristiyanların giydiği bir elbise türü var. Öyle normal giyiyorlar. Yani dini bir simge değil. Bunu giymek insan ne yapar? Bunu giymek insanı fasık yapar. Çünkü bu haram olur. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Rafizi kimdir? Rafizi, İslam tarihindeki mevcut olan bid'at fırkalarından bir fırkadır. Öyle mi? Rafiziler genel itibariyle itikatlarına küfür bulaştırmış, Şia'nın aşırı gidenlerdir. Öyle tarih yanılgılarının en büyük tarihteki en büyük yanılgılardan bir tanesi hangisidir? Mesela şu anda elimizde var olan e, kaynaklara baktığımız zaman ehli sünnet alimleri ne demişler? Şia bir bidat fırkasıdır. Hatta kimisi demiş ki Şia'ya çok ağır da inkar etmeye gerek yok mesela demiş. E, bugün insanlar mesela bakıyorlar. Diyorlar ki bugün bizde Şia en fazla Şia'ya diyebileceğimiz şey Şia bir bidat fırkasıdır diye. Oysa böyle değil. Ehl-i sünnet alimleri ne yapmışlar? Ehl-i sünnet alimleri Rafizi ile Şii'yi birbirinden ayırmışlar. Rafizi kimdir? Rafizi, Hz. Ali dışındaki bütün sahabenin hilafete hak sahibi olmadığını iddia eden, gasıp olduklarını iddia edendir. Şii kimdir? Şii, Hz. Ali dışındaki halifelerin hilafetini kabul etmekle beraber Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'dan daha faziletli olduğuna inanandır. Yani üçüncü sıra olarak yine Hazreti Osman'ı kabul ediyor. Hazreti Osman halifedir diyor. Müslümanların halifesidir diyor. Lakin eee Hazreti Ali Hazreti Osman'dan daha şeydir diyor. Hilafete daha hak sahibidir e diyor. Şeyden kastettikleri budur ehli sünnetin. Öyle mi? Yoksa bütün halifelerin hilafetini reddeden, icmayı kabul etmeyen ve buna rafizi demişler. Ve bu fırkayı genel itibariyle tekfir etmişler. Yani Hazreti Ali'de çok aşırıya giden, ona dua eden işte diğer sahabeleri ondan dolayı tekfir eden vesaire bu fırkayı da ne yapmışlar? Bu fırkayı da genel itibariyle tekfir etmişler. İşte bu rafızilerin özelliklerinden bir tanesi de nedir? Namaz kıldıkları zaman alınlarının önüne bir taş parçası koyarlar. Belki görmüşsünüz de namaz kılarken. Ne diye bunu koyarlar? Onlara göre bu Kerbela'dan bir taştır. Hani Hz. Hüseyin, Kerbela'da şehit edildiği zaman onlar o şehadete onun yanında bulunamamışlar. Ama onun karnının değdiği kutsal toprakları namaz kılarken kendilerine secdegah edinmişler. Onun üzerine ne yapıyorlar? Onun üzerine secde ediyorlar. Böyle sapık bir fikirleri var. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı başın önüne özel bir şey koymak. Bu nedir? Bu yasaklanmıştır, haramdır. Sebebi ise çünkü bu, rafızilerin şiarlarındandır. Tamam Evet. Bu ay kuraho, "في الصلاه نمض ضم يكرو ve anfihi temizlemesi mimma aleka bihime ikisini yapan şeylerden min secde yerinden sonra ona secdede ona yapan temizlemesi oluyor. bir sorun yok. Bu nedir? Çünkü bu yani insanın namazda iken, namazın içerisinde anlına yapışan şeyleri temizlemesi, bu abes ile iştigaldir, öyle mi? Ancak ne zaman bu caiz olur? Eğer insanı o anlına yapışan şey ciddi manada rahatsız ediyor ve bu rahatsızlık da insanın huşusuna engel teşkil ediyorsa, o zaman insanın bunu temizlemesi nedir? Müstahaptır. Neden? Çünkü huşunun önünde engel olduğundan ötürü. Lakin eğer hiç böyle bir şey yoksa, insan her alnına yapışanı temizlediği zaman çokça hareket edip huşuya münafi olduğundan ötürü bu nedir? Bu münafidir. Zaten İbn-i Mesult'tan nakledilen bir sözde dört şey sahibi için cefadır diyor. Bunlardan bir tanesi de namazın içerisinde alnına yapışan şeyleri temizlemek. Bu Kadir Gecesi'yle ilgili hadislerden birinde belki hatırlıyorsanız Ebu Said'l-Hudri Vesselam'ın çamurda secde ettiğini gördüğünü ve çamur izinin Peygamberimizin alnında olduğunu söylüyor namazdan sonra. Yani Peygamberimizin namaz kıldığı yerde yağmur yağdığı için toprak biraz çamurlaşmış ve Müslümanlar da orada namaz kılıyorlar. Peygamberimizin alnında çamurun lekesi kalmış, çamurlar yapışmış alnına namaz kıldığı için. Ve bu bunlar tekrar alnında yani Resulü bunları temizlemek için namazdayken bir şey yapmamış. Onun için bu tip şeyler abesle iştigal olduğu için ve huşuyu bozduğu için Bunları yapmak ne değildir? Bunları yapmak doğru değildir. Evet. Bu Ukrayna fesaneti elabeto, gerisi şeylerle uğraşmak namazdan mikrohlü. Bime silhketi, sakalına dokunması, bu kefitho bii elbisesi. Katlaması. Katlaması. Veya çekmesi. Ve tenziif enfii ve tenziif enfii burnu temizlemesi ve ve bunun benzerleri. Neden der Çünkü bu e işgaluhu işgaluhu işgaluhu an salati onu مشkul diyor. Evet. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi gerek olduğu yerde bunlarda bir basis yoktur. Mesela peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? Sizden biri namaz kıldığı zaman önüne tükürmesin. Yani kıblesine tükürmesin. Çünkü nedir? Çünkü Allah azze ve celle insanın münacat ettiği yerde insanın yönündedir diyor. Lakin ne yapsın eğer çok ihtiyaç olursa sol tarafına, ayağının altına tükürsün. Çok çok daha acele, acelesi olursa elbisesini katlasın ve elbisesinin içine şey yapsın, elbisesinin içine tükürsün diye. Yani e, bu normalde tükürmek namaza münafidir, kuşuya münafidir. Namazda Allah'a ve namaza gösterilmesi gereken tazime yüceltmeye münafidir. Lakin tükürük veya balgam veyahut da insanın burnunun dolması, insanın huşusuna engel teşkil ediyorsa o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara ne yapıyor? Buna cevaz veriyor. Sadece önüne tükürmesin, sol tarafına ayağının altına tükürsün. Tabi bu bugün için geçerli değil. O zaman yerlerde hala olmadığı için tükürsün dediği yer toprak Peygamber Peygamberi. Öyle değil mi? Yani bugün hala olan yere tüküreyim, insanların olduğu yere duvara tüküreyim falan. Böyle bir şey bu hadisten anlaşılmaz. Öyle değil mi? Sünnetmiş namazda sol tarafa tükürmek denmez. O zamanki mescidlerde hala olmadığı için Peygamber böyle diyor. Yani burada anlatmak istediğimiz nedir? İhtiyaç olmadığı zaman bunlar abesken, huşuya münafiyken, ihtiyaç olduğu zaman ihtiyaç nispetinde bu tip ihtiyaçlar giderilebilir. Vücudu kaşımak gibi, burnu veyahut da temizlemek gibi mesela vesaire. Evet. وَالْمَطْبَقُ en bi her tarafıyla birlikte yönelmesidir. ولا يتجا ولا يتشاغل عنها بما ondan olmayan şeylerle meşgul olmamasıdır. Yaqulullah yaqulullah subhanahu Allah subhanahu tarala şöyle diyor. Hafizu al-salawati ve salati namazlara ve namazına muhafaza ediniz ve kulumu ve Allah boyun her şekilde falanır. Namazı muhafaza etmek ne demektir? Namazın rükusunu secdesini, abdestini, içindeki kiraatını, her şeyini beraber korumak, gözetmek, ona devam etmektir, öyle değil mi? E, bu da nedir? Kulun bütün kalbiyle, her şeyle namaza yönelmesi e, gerekir. Şimdi e, mesela örneğin e, İmam Gazali'nin dediği gibi, Allah'a karşı söylenmiş olan en büyük yalanlardan bir tanesi diyor mesela, insanın وَجَّهْتُ وَجْهِيَّ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ben yüzümü yeri ve göğü yaratan Allah'a yönelttim deyip namaza girmesi lakin kalbiyle Allah'tan başkasına teveccüh etmesidir. İnsanın söylemiş olduğu en büyük yalanlardan bir tanesi Allahu Ekber deyip, Allah'ı en büyük tazim edip namaza girerken ne aklında, ne beyninde, ne kalbinde Allah'a dair hiçbir fikir olmayan Allah'ı zerre kadar tazim etmemektir. Yani ağzıyla Allah'ı tazim edip lakin kalbinde, kafasında, beyninde Allah ze ve ne yapmamaktır? tazim etmemektir. Ondan ötürü Müslüman için Mesela elhamdülillahi rabbil alemin derken hamd diye bir şeyin ne aklından, ne kalbinden, ne beyninden insanın kesinlikle geçirmemesidir. Veya gerçekten alemlerin Rabbi olan bir Allah'ın var olduğunu kabul ediyor, ona hamd ediyorsa onun huzurundaymış gibi kendini hissetmemesidir. Mesela bu nedir? Zahir ile batının birbiriyle uyuşmamasıdır. Yani insanın zahirinde bir şey söylemesi ama insanın batının da birbirine ona uyuşmamasıdır. Zaten zahir ile batın arasındaki fark İnsanın kalbindeki hastalıkları gösterir. Öyle değil mi? Bir insan namaza durduğunda ağzıyla söylemiş olduklarını iç dünyasında ne kadar az hissediyorsa onun kalbindeki hastalıkların o kadar fazla olduğunu gösterir. Bir insan da dış dünyasında söyledikleriyle iç dünyasında hissettikleri ne kadar ne oranla birbirine muvafıksa bu onun kalbinin neyini gösterir? Selametini gösterir. Çünkü ancak selim olan kalp veya kalpteki selamet oranına göre İnsanın zahiri ile batını birbiriyle nedir? Zahiri ile batını birbirine eşittir. Veya batını zahirinden daha nedir? Batını zahirinden daha kuvvetli olur. Ondan dolayı matlub olan geçen dersimizde de söylemiştik. Demek ki bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ın namazın dışına bu kadar kaide kural koymasının sebebi bizi şekli bir hale sokması değildir. Veya İslam'da şekilcilik ön plandadır. Şekilcilik önemlidir kesinlikle bundan dolayı değildir. Allah bizim dışımıza bir şekil vererekten içimizin de sükunet bulmasını, içimizin de dışımıza uygun bir şekilde sakin, huşuyla, boyun eğmiş bir vaziyette Allah'a kulluk yapmasını ister. Yoksa öbür türlü sadece şekilcilik olur. Öyle değil mi? Sadece eğer bunun iç dünyasını bir kenara bırakırsak, sadece şekilcilik olur. Ve dedi ki biz namazın fıkhını, sıfatını öğrenirken bunu hiçbir zaman zahiri hareketlere hamletmememiz gerekir. Bilakis bunlar ile bu zahiri fıkıh ile, namazın zahirindeki fıkıh ile iç dünyanın fıkhını, iç dünyanın selametini, iç dünyanın boyun eğmesini ne yapmamız gerekir? Öğrenmemiz gerekir. Öbür türlü namazdan, e, namazın kendinden dolayı meşru kılındığı hikmetleri ne yapmış oluruz? Zayi etmiş oluruz. Evet. فَالْمَقْلُوبُ اِقَامَةُ isimler, ve hazır olması hazır olmasıdır. Vall getirmesi, bir meryuş o ikisi için meşru şeyleri yerine getirmesidir. Vaterekum meryunafihihme, o ikisine münafi olan şeyler terk etmesidir. Avun kıyusu huma, ve onları eksilten şeylerden, şeyler terk etmesidir. Yani akwalı ve afali, ona sözlerden ve fiillerden terk etmesidir. Birtakım esnaların sahipten sahibir namaz olması için beri'etin li zimmeti fa'ilihah mubri'etin mubri'etin li zimmeti fa'ilihah failin zimmetinden beri olması için ve litekuna salaten fi fi suratihah suretinde ve hakikatihah hakikatinde bir zimmeti fa'ilihah helal et litekuna salaten sahihten mubri'eten li zimmeti fa'ilihah tamam burada Harekeyi o şekilde mi koymuş, ''mübriyetin'' diye mi koymuş? Sanki Allah'ın matbaa hatası olması lazım. لِتَكُونَ صَلَاةً صَحِيْحَةً مُبْرِيَةً لِذِمَّةِ فَعِلِهَا Nasıl? Mübriyetin. Seninkinde öyle mi yazıyor? Öyle. Burada da ''mübriyetin'' diye yazmışlar. Çünkü Yarab yönünden hiçbir anlamı yok. ''Mübriyetin'' ne mudafu ileyhi, ne mecrur, ne tabi olduğu, ne sıfat olduğu şey mecrur değil. Filakiz mansup yanili tekona salaten sahiha sahih bir namaz nasıl nasıl yani sahih bir namaz mesela desen ikinci bir sıfat desen gene mubrieten olması lazım vesaire yani mubrietin olması için hiçbir vacih yok evet veli tekona salaten fi suretiha ve hakiqatiha hakikatinde ve suretinde bir namaz olması için la fi suretiha fakat sadece suretinde olması için evet vekâna Allahu cemîa Dünya ve ve Allah bize Bu biraz önce işte söylemiş olduğumuz şey oldu değil mi? Yani namazdaki asıl mevzunun iç dünyanın selameti, iç dünyanın huşu, kalbin huşu olduğuna yönelik. Şimdi burada namazda mesela mekruh olan bir takım şeyleri zikre zikredilmemiş bu kitapta. Onlara da değinelim ondan sonra bir sonraki konumuza geçelim. Tabii biz ne demiştik? Biz demiştik ki, bizim burada mekruhtan kastımız, müteakhirin ulemanın mekruhtan kastettiği şeydir. Öyle değil mi? Yoksa müteqaddimin ulemanın mekruhtan kastettiği değildir. Demiştik, e, müteqaddimin ulemanın mekruh dediği zaman neyi kasteder genelde? Genel itibariyle haram olan şeyleri e, kastederler veya da harama yakın mekruhu kastederler. Öyle değil mi? Harama yakın mekruhu. Lakin müteahhirun ulama mikro dediği zaman neyi kastederler? Yapıl terk edildiği zaman insanın e, terk ettiği için ecir aldı. Lakin yaptığı zaman insanın ceza almadığı e, fiilleri kastederler. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi de e, mesela şeyde namazda et-tesaubu fis Namazda esnemektir. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki et-tesaubu min şeytan Çünkü diyor esnemek şeytandandır. فَإِذَا تَصَائَبَ أَحَدُكُمْ فَالْيَكْزِمْ مَسْلَطَعُ Sizden biri esnediği zaman ne yapsın? Ee, yani yapabildiği kadar şeyini tutsun, ağzını tutsun. Artık bu mesela başka rivayetlerde sol elle insanın ağzını kapatması şeklinde de olabilir. İnsanın dudaklarını sıkması şeklinde de olabilir. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam bazı rivayetlerde de namazda eslemek şeytandandır. Yani bir, bir, özellikle Peygamberimiz namaz kaydını getiriyor. Namazda Esnemek şeytandandır. Na, esnemek nedir? Esnemek normalde insanın vücudunun gevşediği, rahatladığı yerlerde vermiş olduğu bir tepkidir. Öyle mi? Oysa namazın yeri nedir? Namazda Müslümanın hem bedeniyle, hem kalbiyle, hem beyniyle uyanık olması gereken ve en canlı olması gereken yer neresidir? Namazdır. Hem namazda olması gereken, şekle de aykırıdır esnemek. Yani çünkü esnediği zaman bir adam, o uyanıklığın kendinden mevcut olmadığını, o diriliğin, o canlılığın kendinden mevcut olmadığını gösterir. Hem de ayrıyeten Peygamber aleyhissalatü vesselam özel bir söz ile bunu ne yapmıştır? Özel bir söz ile bunu yasaklamıştır. Demiştir ki e, esnemek şeytandandır. Esnediğiniz zaman e, yapabildiğiniz kadar ne yapınız? Yapabildiğiniz kadar ağzınızı kapatınız diye. Yani kendinizi tutunuz e, diye. Daha önce de biz ne demiştik? Daha önce de demiştik bir şeyin yasak olması için. İlla onun hakkında özel delil olmasına ne yoktur gerek yoktur. Eğer şeriatın koymuş olduğu umumi kaidelerin altına dahilse o yasaktır. Habide de ekstra onun hakkında özel bir delil varid olmuşsa bu onun yasaklığındaki kuvvetini yapar, kuvveti gösterir. Yine başka bir tanesi demiştik. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki ela inni nuhitu an aqraal al fi'r-ruk'i ve sucudi ve yut'a la inni nehiitu an aqra'a'l-kur'ane raki'an aw sajidan ban ruku' ve secde halindeyken Kur'an-ı Kerim okumaktan nehyedildim. Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Namazda kıyam dışında bir yerde Kur'an-ı Kerim okumak Peygamber Aleyhissalatu vesselam nehyedilmiştir bundan. Kim peygamberi nehyediyor? Aleyhissalatu vesselam. Allahuze vecelle biz de tabii bir tarihin evlâ bundan ne olmuş oluyoruz? Bundan nehyedilmiş oluyoruz. Yine namazdaki Kerih olan şeylerden bir tanesi insanın mahalli dışında Kur'an okumasıdır. İnsanın mahalli dışında Kur'an okumasıdır. Kur'an oku mahalli nedir namazda? Birinci kıyamdır. İnsanın ayakta durduğu ve Kur'an okumak için kılınmış olan yerdir. Yine bir mekruhlardan bir tanesi insanın namazdayken elbisesini ve saçlarını bağlaması ve katlamasıdır. İnsanın namazdayken elbisesini ve saçlarını katlaması ve bağlamasıdır. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki secde babında İbn Abbas diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Umirtu en eshuda ala seb'ati a'zumin ve an ukfita's thub ve şara Ben 7 aza üzerine secde etmekle emrolundum ve elbiseleri de ne yaptım? Elbiseleri de katlamakla ve saçları da bağlamaktan neh yolundum. Bunun birçok bir farklı rivayeti var. Biz nehyolunduk, O bizi nehyetti, Peygamberimiz nehyedildi. Yani bariz bir şekilde burada bir nehin olduğunu rivayetlerin genelinden anlıyoruz. Demek ki namazda yasaklanan şeylerden bir tanesi de nedir? İnsanın elbiselerini katlaması. Bu kollar da olabilir, bu alt kısım da olabilir. Paça kısmı veya elbisenin entarının alt kısmı da olabilir. Bunları özellikle namazda şu şekilde katlamak veyahut da secdeye giderken özellikle bunları şey etmek, bunları özellikle çekmek yani insan mesela bazıları secdeye giderken dikkat etmişseniz pantolonlarını şu şekilde tutarlar, yukarı doğru çekerler. Ha bu nehyedirmiştir namazda, tamam? Veyahut da özellikle namaz için insanın paçalarını veya kollarını ne yapması? Paçalarını veya kollarını sıvaması. Eğer adam daha önceden böyle yapmışsa, bu ayrı. Yani öncesinde mesela namaza girmeden önce zaten normalde bu şekildeyse e mesela bu ayrı ama namaza giriyor diye namaz için bunu yaparsa bu ne olmuş olur? Neh yedilmiş olur. Onun için bundan sakınmak lazım. Saçlara gelince de saçı uzun olan insanların namaza giderken saçlarını ne yapmaları gerekir? Saçlarının bağını çözmeleri e, gerekir. Sebebi ise saçı da onunla beraber ne yapsın? Saçı da onunla beraber secde etsin. O da onunla beraber ecir alsın. Peygamberimiz Saç bağlamayı, saçı uzun olanlar için söylüyoruz. Saç bağlamayı ne yapmıştır? Namazdayken nehyetmiştir. Tamam Yine namazda mekruh olan şeylerden bir tanesi, insanın namazdayken e, oturduğu yerde elinin üzerine dayanmasıdır. Yani ya mesela diyelim ki oturduğu yerde eline dayanması veyahut da elini arkaya koyup dayanması. Hatta hatırlıyorsanız demiştik, bu kıyam için de geçerlidir. Yani kıyamda da insanın eğer, kıyam çünkü farz namazın rükunlarındandır. Eğer insan başka bir şeye yaslanıyorsa ve bu yaslanması kıyam ismini izale edecek boyuta gelmişse, yani o yaslandığı şeyi çektiğinde yere düşecek kadar yaslanmışsa zaten bu namazı ne yapar? Bu kıyamı ortadan kaldırdığı için namazın bir rüknünü ortadan kaldırır ve namazı batıl kılar. Evet, o rekatı batıl kılar. Yok ama öyle sadece yaslanmışsa, çektiğin zaman yine kendisi ayakta durabilecek şekildeyse, o zaman dedi ki, bu e, yaslanma namazı bozmaz ama namazda mekruh olmuş olur. Hakeza İbn Ömer diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, sizden biri secdede oturduğu zaman elinin üzerine ne yapmasın? Elinin üzerine yaslanmasın. Çünkü ama nedir? Bunlar hepsi ne için yasaklanmıştır? Bunlar hepsi sahih olan, hasta olmayan ve ayakta durabilecek ve oturabilecek insanlar için yasaklanmıştır. Yoksa hasta olan zaten uzanabilir. Yani bırakın yaslanmayı. Uzansa bile hasta olan ne yapabilir? Namazını o şekilde kılabilir. Lakin sağlam olan insanlar, sıhhatli olan insanlar bu neye münafidir? Namazda gerekli olan tazime, uyanıklığa nedir? Münafidir. Bunlar hep uyuşukluğun alametleridir. Ondan dolayı Peygamber aleyhisselatü vesselam ne yapmıştır? Bunları yasaklamıştır. Yine mesela hasta olan insanın yüksek olan bir şeye secde etmesi gibi. Bu da namazda ne yapılmıştır? Yasaklamıştır. Mesela belki görmüşsünüzdür, özellikle yaşlılarda oturarak namaz kıldıkları zaman önlerine yastık gibi bir şey koyarlar, yükseltirler veya sehpa gibi bir şey koyarlar. Ben birkaç defa denk geldim, onun üzerine şey yapıyorlar, onun üzerine secde yapıyorlar. Oysa Peygamber aleyhissalâtu Vesselam bir sahabesini hastayken ziyaret ettiği zaman, sahabesinin önüne bir yastık aldığını görünce yastığı onun önünden çekip alıyor ve ona ne diyor? Ona diyor ki, secde ettiğin zaman eğer gücün yetiyorsa secde et, Gücün yetmiyorsa ima et. Öyle mi? فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ فَاسْشُدْ عَلَى الْأَرْضِ وَاِنْ لَمْ تَسْتَطِحْ فَأَوْم۪ي اِيمَاءً وَجَعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُعِكَ Peygamber a.s. diyor, gücün yeterse yere secde et. Normal secde eder gibi secde. Et. Gücün yetmezse de ima et. Yani eğer yere secde etmeye gücün yetmezse önüne bir şey koymana gerek yok. İma etsen yeter. Lakin ima ederken rukun secdeden daha eğik olsun. Hani diyelim ki hafif başını eğiyorsan eğer rukuya gidişinle secdeye girişin arasında bir fark olsun. Mesela diyelim ki adam eğilemiyor. E, oturarak namaz kılıyor. Önce ruku yapacak, sonra secde yapacak. Ruku için bir karış eğilmişse, mesela eğer iki karış eğilebilecek kadar sırtı sağlamsa bir karış kadar ruku için eğilsin. Ondan sonra iki karış kadar da ne için eğilsin? Secde için eğilsin. Ta ki birincisinin ruku, ikincisinin secde olduğunu olsun birbirinden ayrılsın. Bunu da ne için söylüyoruz? Burada Peygamber Peygamber'in sahabeye secden rukundan daha iyi şekilde olsun demesinden ötürü söylüyoruz. Yine bunlardan bir tanesi, yani namazda nehyedilen şeylerden bir tanesi, kişinin imamından önce hareket etmesi veyahut da imamı ile beraber hareket etmesi. Öyle mi? Peygamber arınsa ve ne diyordu? İnne ma cu' imamu İmam kendisine uyulsun diye imam kılınmıştır. Öyle değil mi? ondan dolayı insan ve peygamberimiz hadisin devamında ne diyordu? İnne ma cu' ilel imamu li'utamma bihi. İza İza kabbere O tekbir getirdiğin akabinde siz tekbir getirin. Öyle mi? Fa burada ne için? Fa fa harfinin ifade etmiş olduğu mana neydi? Tertip bir de tertip değil, takip. Yani hemen akabinde olması. Öyle mi? Yani inma ju'ilal imam lihutamma bihi feiza kabbara fe Yani ne onunla beraber yapın, ne onun öncesinde yapın. Hemen onun akabinde. O Allahu ekber dedikten sonra. Öyle mi? Onun için e, imamla beraber hareket etmek de yasaklanmıştır. İmamdan önce hareket etmekle ilgili zaten Peygamber Aleyhissalatu vesselam çok ciddi neyi vardır? Çok ciddi bir e, tehdidi vardır. O da nedir? Sizden biri Allah'ın onun başını eşek başı yapmasından korkmaz mı diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani imamdan önce başını indiren, imamdan önce başını kaldıran için bunu söylüyor. Sizden biri Allah Azze ve Celle'nin onun başını eşeğin başına çevirmesinden korkmaz mı? E, eşek biliyorsunuz insanların en çok e, böyle kötü örnek olarak verebileceği hayvanlardan bir tanesi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bununla sahabesinin imamlardan önce hareket etmesini ne yapmak istiyor? Yasaklamış oluyor. Ondan dolayı imamdan önce hareket etmek nedir? Yasaklanmıştır. Ancak ne yapılabilir? İmam bir hareketi yapar. Allahu Ekber der. Biz de onu akabin'e imam eğilir. Biz de onu akabin'e ne yaparız? Biz de onun akabine eğilmiş oluruz. Yine namazda yasaklanan şeylerden bir tanesi, selam verirken eller ile sağa sola işaret etmek. Selam verirken eller ile sağa sola işaret etmek. Diyeceksiniz, selam verirken bir insan eliyle nasıl işaret eder? Mesela normalde eliyle şu tarafa selam verdiği zaman şu tarafa, şöyle, bu tarafa böyle. Bu pek görmüyor olabilirsiniz şu anda bunu. Lakin mesela şunu çok görmüşsünüzdür. Selam verirken insanlar ellerini şöyle kaldırıp indiriyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi hiç? Bazı insanlar selam verirken mesela ''Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah'' diyor şu şekil. Bu tarafa ''Esselamu ve Rahmetullah'' Yani baldrın üzerindeki elini kaldırıyor, indiriyor, kaldırıyor, indiriyor. Şimdi e, Cabir İbn-i diyor ki biz namazdayken, selam verirken sağımıza ve solumuza e, işaret ederdik. Peygamberimiz dedi size ne oluyor da yerinde duramayan atlar gibi hareket ediyorsunuz. Size ne oluyor da ellerinizle yerinde duramayan atların çırpındığı gibi ellerinizle ne yapıyorsunuz? Ellerinizle hareket ediyorsunuz dedi ve bizi bundan yasa. Sizden birine selamu Aleykum demesi sağ tarafına sol tarafına yeterlidir diyor Peygamberimiz. Bu el el hareketleri el nedir diye. Peygamber onları ne yapıyor? Peygamberimiz onları nehyediyor. Maalesef tabi bazıları bu hadisi neye delil olarak alıyorlar? Namazda el kaldırılmaza delil olarak alıyorlar. Bu da ne? Bu da hadisin başını e, kestikten sonra. Yani diyorlar ki namazdayken bir insanın ihram tekbirinin dışında ellerini kaldırması rükûya giderken, rükûdan kalkarken, ikinci rekâtan üçüncü rekata kalkarken kişinin ellerini kaldırması yasaktır. Niye? Peygamberimiz sahabesine ne oluyor size yerinde duramayan atlar gibi ellerinizle hareket ediyorsunuz demiştir. Zahiren insan baktığında doğru. Yani hadiste Müslüm'de geçiyor. Peygamberimizin böyle bir nehi var. Lakin hadisin başıyla beraber hadisi okuduğumuzda sahabe diyor ki biz selam verirken ellerimizle sağa ve sola işaret ederdik. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizi bundan ne yaptı? Bizi bundan nehyetti diye. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir nokta var mı? Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir nokta var mı? Buyur. Şimdi namaz için sıvamadığı zaman zaten normalde bir adamın eğer kolları sıvalıysa veyahut da ayakları sıvalıysa bunda bir beis yoktur. Burada ne var? Burada özellikle namaz için sıvamışsa, yani özellikle namaz için mesela e, şeyi almışsa, katlamışsa yasaklanan şey budur. Yoksa daha öncesinden yapmışsa bir daha bunu düzeltmek bu da şeye münafidir. Yani gereksiz yere hareket etmektir. Bunu yapmak da ne değildir? Bunu yapmak da doğru değildir. Çünkü hareket ancak bir ihtiyaç olduğu zaman. Namazda hareket etmek bir ihtiyaç olduğu zaman yapılabilir. Durduk yere hiçbir şey yokken hareket etmek namazdaki huşuya tazime nedir? Münafidir. Tamam mı? uzun olduğu için kısaltmak namazdan önce. Bu da aynı şey. Daha öncesinden kısaltsın. Niye <gülüyor> sırf namazdan önce? Veyahut da çok bunlar rahatsız oluyorsa mesela ee, çorabının içine koysun. Yani katlamak yerine, bu nehiye düşmek yerine şey yapsın, çorabının içerisine koysun mesela. Tamam Bu şekilde yapabilir mesela eğer bunlar rahatsız oluyorsa. Tamam. Yok, şu şekil, mesela diyelim ki e, takım elbise demiş olduğumuz şeyin zaten dini bir yönü yok. Yani dinle alakalı bir boyutu yok. Normal kafirlere benzemekle alakalı da onlara has olması lazım. Mesela belki ilk çıktığı dönemlerde, ilk çıktığı dönemlerde doğrudur. Onlara has bir şey olduğundan ötürü e, takım elbise giymek, müşriklere benzemek olduğuna haram olabilir. Lakin şu anda öyle değil. Şu anda bütün kültürlerde örf haline gelmiş. Yani normal hatta öyle olmuş ki artık takım elbise insanın normal yaşantısından muhtedil olduğunu gösteren bir şey. Yani hani normal insanlar çok affedersiniz, işte ee, koca koca adamlar dahi züppe gibi giyiniyorlar e mesela. Öyle değil mi? Ya takım elbise daha ziyade böyle ağır başlı, hayatında muhtedil olan insanların görüntüsü. Lakin kravat takmaya gelince, kravat takmak kafirlere benzemek olduğundan dolayı haramdır. Yani kravatla beraber. Takım elbise mesela e, giymek bu kâfirlere has olduğu için yani Müslümanlarda böyle bir örf, böyle bir adet mevcut olmadığı için o zaman onlara benzemekten ötürü haram olur. Lakin mücerred e, sadece takım elbise giymek şu anda o özelliğini yitirmiş ama ilk çıktığı zamanlarda öyle olabilir yani. Başka? Yok. Tamam devam edelim o zaman. Okuyalım babı fi beyani ma'tahhabu ev gibahu bi'l-sahih namazla yapılması mübah ve autantıstahhabu olan şeyler hakkında bab Mes'un-i musalli yusannu, yusannu musalli namaz için sünnet oluyor radül-mari geçinen yememesi min emamihi min qariban minhu kendisine yakın bir şekilde önünden geçene görülmesi sünnet olur. Hı. Nebevî sallallahu aleyhi ve sellem, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden dolayı, "İlerken ahadukum musalli, sizden biriniz namaz kıldığı zaman fele yedâ alâden, kimseyi bırakmasın. Yamurru yamurra beyne önünden geçmesi için. Fe in er kabul etmezse, falyukâtilhu, onunla savaşın. Fe innemâ hu'l beraber el qarînû vardır. فَإِنَّا el الْقَرِينُ Onunla beraber şeytan vardır. Öyle değil mi? Onunla beraber şeytan vardır. Bir rivayette de zaten ne diyor? فَإِنَّهُ şeytan. O şeytandır diyor Peygamberimiz. Yani o geçmeye çalışan nedir? O geçmeye çalışan şeytandır. Şimdi normalde ee, biliyorsunuz namazda insanların insanın önünden geçmesini engellemek için veya insanın namaz kıldığı belli olsun diye namazda sütüre demiş olduğumuz şey vardır. Sütre nedir? Sütre bir insanın önünde yerden yüksek olan bir şeyi namaz kılarken önüne alması demektir. Bu duvar olabilir, bu ok olabilir, bu mızrak olabilir, bu insanın önüne koyduğu bir çanta, bir yastık, bir, bir meta olabilir. Fark etmez. Lakin namaz kılarken insanın önüne bir şey koyması buna ne diyoruz? Buna sütre diyoruz. Peygamber vesselam kendisi namaz kılarken sütre edinirdi ve Müslümanlara da sütre edinmelerini ne yapardı? Sütre edinmelerini dedi Hatta diyor ki Peygamberimiz لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ bi بِسَحْمِنْ Yani hiçbir şey bulamasa bir okla bile insan sütre edinsin kendine. Önüne bir sütre koysun ve onu kendine sütre edinsin diye. Bunlar hepsi ne için yapılmıştır? Bunların hepsinin yapılmasının sebebi ta ki namaz kılarken namaz kılanın önünden biri geçmesin diye yapılmıştır. Öyle değil mi? Çünkü o namaz kılan, namaz kıldığı anda Rabbine e, münacat eder, Rabbine yalvarır, yakarır, Rabbine yönelir. O arada onu kesecek. Yani o münacatı, onun dikkatini dağıtacak, onun namazını eksiltecek bir şeyin önünden geçmemesi içindir. İşte Peygamber hadis-i şerifte diyor ki لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُسَلِّ مَاذَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِسْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ hayrına lehü min en yamur. eğer namazda namaz kılanın önünden geçen nasıl bir günah kazanacağını bilseydi 40 sene beklemesi onun önünden geçmesinden onun için daha hayırlıydı yani bir adam namaz kılarken onun önünden geçen adam geçmekle alacağı günahın ne olduğunu bilmiş olsaydı nasıl büyük bir günaha girdiğini bilseydi 40 sene beklemesi oradan geçmesinden neydi 40 sene beklemesi oradan geçmesinden çok çok daha hayırlıydı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. işte bunun için yani hem namazda insanın önünden geçenin kazanacağı günahtan ötürü hem insanın namaz kılarken namazı kesileceğinden ötürü yani o münacatın, o huşunun kesileceğinden ötürü hem namaza gösterilmesi gereken ehemmiyete münafi olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّ فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ Sizden biri namaz kıldığı zaman hiç kimsenin önünden geçmesine ne yapmasın, müsaade etmesin. Ne yapsın peki diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam? Fe in adamı engellemesine rağmen adam hala geçmeye çalışırsa fel yuqatilhu. Onunla mücadele etsin. Onunla savaşsın. Fe inne ma'ahu'l veya ve şeytan. Onunla beraber şeytan vardır veya o bizzat kendisidir. O bizzat kendisi şeytandır. Eğer namaz kılan adam namaz kıldığı zaman sütüre edinmemişse ve sütüre edinmediği için önünden biri geçerse hem namaz kılan günahkardır hem de önünden geçen adam günahkardır. Öyle değil mi? Çünkü namaz kılan, namaz kıldığını gösteren bir sütüre önüne yapmamıştır? Sütüreyi önüne edinmemiştir. Zaten Peygamberimiz diyor sizden biri sütüre edindikten sonra onun arkasından geçen hiç umursamasın. Yani bir sütremiz olduktan sonra arkasından biri geçerse, bunu hiç ne yapmasın? Bunu hiç umursamasın sütrenin arka tarafından, ha. öbür tarafından diye. Sütre edinmişse, sütre edinmesine rağmen biri sütre ile insanı arasından geçmeye çalışırsa, yapılması gereken birinci şey nedir? Yapılması gereken birinci şey, onu eliyle engellemesidir. Bu şekilde. Bu birinci aşama. Öyle mi? Niye? Çünkü bir hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onu göğsünde engellesin. Bir insan, bir insan nasıl göğsünde engelleyebilir? Ancak elini şu şekilde uzatır, adamın göğsüne engel olur. Yani adam, mesela ben buradan namaz kılıyorum, kıblemin şöyle yüzümün e, yöneldiği tarafı kıble olarak düşünün. Adam geldi tam önümden geçecek, ben elimi uzattığım zaman şu şekilde adamın göğsüne ne yapmış oluyorum? Engel olmuş oluyorum. Diyelim ki adam, Anladı ve döndü elhamdülillah. Hem onu günahtan kurtardık, hem biz kendimiz kurtulduk. Öyle mi? Adam diyelim ısrar etti. Yani geçmeye çalışıyor. O zaman insanın onu ne yapması lazım? Eliyle itmesi lazım. Yani göğsünde eliyle itmesi lazım. Buna rağmen eğer adam şey yapıyorsa, buna rağmen eğer adam hala geçmeye çalışıyorsa bu gerçekten şeytandır. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, o artık şeytandır. Biri namaz kılıyor, onu engellemeye çalışıyor, itmesine rağmen adam hala, Adamın önünden geçmeye çalışıyorsa, ya şeytan bunu o kadar hükmetmiştir ki artık şeytanlaşacak kadar namaz kılanın önünden geçirmeye çalışıyordur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O zaman diyor, o şeytandır. فَإِنَّ أَبَأَ فَلِيُقَاتِلِهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينِ Eğer büyüklenirse hala geçmeye çalışırsa, o zaman diyor onunla mukatele etsin. Mukatele demek ne demektir? Mukatele demek illaki silah çekip bir adamı öldürmek demek değildir. Mukatele nedir? Mukatele bir insanın bir insanla mücadele etmesi demektir. Bunun en üst seviyesi onun kanını dökmektir. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onunla mukatelesin. yani onunla mücadele etsin. Gücü yettiği kadar gerekiyorsa vurabilir. Gerekiyorsa sertçe vurabilir. Gerekiyorsa onu yıkabilir. Mesela sırf önünden ne yapmaması için? Sırf önünden geçmemesi için. Yoksa burada kasıt hani her namaz kılarken yanınıza bir silah alın. İşte namazın önünden geçenin çıkarın, kafasına bir tane sıkın. Kasıt ne değil? Kasıt bu değil. Kasıt burada sadece mücadele edip son ana kadar velev adamın ölmesine sebep olsa bile adamı namazın önünden ne yapmamaktır? Geçirmemektir. Ki zaten Peygamberimiz diyor eğer büyüklenirse, demek ki o nedir? Demek ki o artık şeytandır. Namazın önünden geçmeye çalışıyor. Adamı diyelim ittik, adam düştü öldü. Kısas var mı? Ne kısas ne diyet yok. Niye? Çünkü şeriat burada adamı def etmeyi ne yapmıştır? Def etmeyi bize e, şey, meşru kılmıştır. Tabi e, eğer diyelim hiçbir şey yapmadan adamı direkt ilk etapta öldürürse o zaman sorumlu olmuş olur. Neden? Çünkü Peygamberimiz eğer büyüklenirse, yani önce engelleyin engelledikten sonra büyüklenirse onun e, şey yapın onunla savaşın veya onunla mücadele edin diyor. Onun için merhale merhale ne yapmak lazım? Merhale merhale bunu yerine getirmek lazım. Evet. <gülüyor> Namaz kılanın önünde sütlü olduğu zaman, falebse enyurla minvara ayhe, onun arkasında geçmesinde bir beis yoktur. Vakıda, ida ihtiyacı ile yürüri geçmeye ihtiyaç duyduğu zaman da aynı şekilde, lidaykül mekani, mekânın dar olmasından dolayı, faymuru geçer. Valla yurduhul musalli, namaz onu engellemez, geri çelmez. Vakıda, ida kani yusalli, fil harmi, fil harmi haramda e, namaz kıldığı zaman mescitte haramda namaz kıldığı zaman da aynı şekilde feleyemna ul murura beyne yadihi önünden geçmesini men etmez. Lenne nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam kendi vesalli be Mekke'te Mekke'de namaz kılıyordu. En nasu insanlar yemrurun beyne yadihi önünden geçiyorlar idi. Ve def ve leysa done hun sutratun. Onların dost sutratun. Ve leysa done hun Onların önünde süpürge hmm. yoktu ve iltihazı sütreti sütreyi edinmek sünnetun sünnettir ve ve hakkında sütre Burada duralım mı yoksa devam edelim mi? Burada sütre konusuna gireceğiz. Duralım mı? Tamam. Burada duralım inşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنْحَبْدُ لِلّٰي رَبِّ الْعَالَمِ